828, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Zülhüveysir'e karşı yumuşak davranması, evet, biz Resulullah'ın yanındaydık, Peygamber mal taksim ediyordu, o esnada Zülhüveysir Hazreti Peygamberin yanına geldi, bu zat beni temimdendi, ey Allah'ın Resulü, adil davran, dedi, Hazreti Peygamber, azap olun asıca, eğer ben adalet etmezsem, kim adalet eder, eğer adalet etmezsem, hem mahrum olmuş olurum, hem de zarar ederim, dedi, Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bana izin ver de onun boynunu vurayım, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, onu bırak, onun bazı arkadaşları vardır ki, sizden herhangi bir kimse, namazını onların namazına, orucunu onların orucuna kıyas etse kendi yaptıklarını çok az görür, Kur'an onların gırtlağından aşağı inmez, onlar yaydan çıktığı gibi, İslam'dan çıkarlar, okun başına bakılır, orada bir şey yok, sonra arka kısmına bakılır, orada da bir şey görülmez, sonra onun temerine bakılır, orada da bir şey görülmez, sonra onun kanadına bakılır orada da bir şey görülmez, halbuki hedefe isabet ettiğinde pislikle kan arasından geçmiştir, onların alametleri siyah bir kişidir, onun pazularından birisi kadının memesi veya vücuttan kesilip sarkan et parçası gibidir, onlar halk ihtilafa düştükleri an ortaya çıkarlar, buyurdu, ben şehadet ederim ki bunu Hazreti Peygamber'den dinledim, yine şehadet ederim ki, Hazreti Ali, ben de beraberinde olduğum halde, onlarla savaştı, böylece onların başlarına bulunan adam arandı, Hazreti Ali'nin yanına getirildi. Ben de ona baktım, tam Rasulullah'ın vasıflandırdığı şekildeydi.